Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te savaşlardan, çatışmalardan ve silahlardan korumak için basın açıklaması yaptığı Dört ayaklı Minarenin önünde öldürüldü. İnsanların bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon Istemiyoruz. Yaşamı boyunca faile meçhul cinayetlerin aydınlatılması için mücadele ettiği halde hiçbir zaman medyatik bir insan olmamıştı. 95.0 e, hukuk güvenliği programına bu kez Diyarbakır'dan e, Aynur Hanım ve e, Avukat Benan Molu arkadaşımızla e, başlıyoruz. Ben Anmolu arkadaşımız, aynı zamanda İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi ve Türkiye'de Anayasa Gündemi isimli internet sitesinin yöneticisi ve belki de Türkiye'de insan hakları hukukuyla ilgili en çok uğraşan meslektaşlarımızdan biri. Aynı zamanda biz ailenin avukatları olarak dün Tahir Elçi'nin duruşmasındaydık. Bu duruşmada olanlarla ilgili süreci daha sonra aktaracağız ama önce Benal Molu'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve Tahir Elçi ile ilgili kısa bir değerlendirmeye önce kendisinden dinleyelim. Buyurun. Merhaba. Ee, Tahir Elçi hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin en önemli insan hakları hukukçularından birisiydi. Sadece kendi maruz kaldığı işkence yasağını, e, işkenceyi insan hakları mahkemesine götürmekle kalmamıştı. Aynı zamanda masa büyüklüğünde bombalarla bombalanan, köyleri yakılan, boşaltılan... İşkence gören faili meçhul cinayetleri kurban giden kişilerin yaşadığı ağır sistematik insan hakları ihlallerini de insan hakları mahkemesi önüne taşımıştı. Bu sayede hem Türkiye içerisinde cezasızlıkla mücadelede çok önemli kazanımlar elde etmişti. Hem de belki de bütün Avrupa Konseyi'nde yaşam hakkının ve özellikle işkence yasağının etkili soruşturma yükümlülüğü içtihadının gelişmesinde ve hatta o içtihadın bizzat oluşmasında çok önemli katkıları olan kıymetli bir hukukçuydu. Diyarbakır Barosu Başkanlığının yanı sıra aynı zamanda toplumsal olaylarda da çok söz sahibi bir kişiydi. Her zaman barışın ve demokrasinin yüceltilmesi gerektiğini söylüyordu. Zaten son sözleri de silahların durması, ölümlerin bitmesi ve barışın getirilmesi e, talebine ilişkindi. Bu kimliği sayesinde, bu kimliği sıfatıyla aslında siyenan Türk'te e, 10 Ekim e, 10 Aralık kat 10 Ekim'de Ankara'da meydana gelen katliamla ilgili konuşmak üzere çağrıldığı CNN Türk programında söylediği ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan sözleri nedeniyle çok sayıda ağır hakarete ve ölüm tehdidine maruz kalmıştı. Bunu defalarca hem kendi Twitter hesabından hem basına verdiği demeçlerden dile getirmişti ve hakkında örgüt propagandasından bir soruşturma başlatıldı bu sözlerin nedeniyle. Ve aslında kendisi ne yazık ki yıllar boyunca bu ağır insan hakları ihlallerini gerçekleştiren failler hakkında bir iddianame düzenlentsin. En azından bu kişiler sorumlu tutulabilsin diye yıllarca uğraşmak zorunda kalırken... Kendisinin sözleri sebebiyle ona 10 gün içerisinde belki de Türkiye'nin en hızlı düzenlenen iddianamelerinden biri diyebiliriz. Örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle bir iddianame hazırlanmıştı. Orada mahkeme önüne götürüldüğünde de apar topar yakalama çıkartılmıştı hakkında. Diyarbakır'dan İstanbul'a götürüldüğünde mahkeme önünde de kendisine yönelik bu linç kampanyalarını, nefret kampanyalarını ve ölüm tehditlerini dile getirmişti. Aslında dolayısıyla devlet çok iyi biliyordu Tahir Elçi'nin bir... Risk altında tehdit altında olduğunu ee, ve daha sonrasında da bu özellikle 7-24 kesintisiz ve aylar boyunca süren sokağa çıkma yasakları sırasında e, hem ölümlerin durdurulması silahlı çatışmaların durdurulması hem de önünde maalesef can verdiği dört ayaklı minare gibi kültürel mirasın varlığın daha fazla risk altına girmemesi için bir basın açıklaması e, yapmak Diyar istemişti. Bakır'da, Diğer değil Bakır'da mi? E, Hatta 27 Kasım'da bunu Baro e, Yönetim Kurulu'nda dile getirmişti. Hemen o akşam Baro üyelerine bir mesaj atılmıştı. E, ve 28 ve aynı zamanda devletin polislerin de bu e, basın açıklamasından e, haberi vardı. Bunu şu yüzden söylüyorum. Çünkü Tahir Elçi e, cinayeti aslında iki yönüyle e, beş yıldır neredeyse 28 Kasım 2015'te Tahir Alçı'nın vurulduğu günden önce ve sonrası olarak iki yönüyle inceleyebileceğimiz bir skandallar silsilesi. Çok ağır e, ihmaller, gecikmeler, göz yumma derecesine varan eksiklikler e, söz konusu. E, bir Tahir Alçı'nın öldürülmesi, bir de Tahir Alçı öldürüldükten sonra yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak bir Ayrım ayrı ayrı bir inceleme yapmak gerekirse eğer aslında Tahir Elçi bugün hayatta olabilirdi. Çünkü o gün 28 Kasım 2015 tarihinde Tahir Elçi dört ayaklı minare önünde vurulmadan önce e, o gün başka bir silahlı çatışma daha yaşanmıştı. E, Tahir Elçi'nin vurulduğu dört ayaklı minareden yaklaşık belki bir 100-110 metre ileride. Daha öncesinde Gazi Caddesi'nde yani dört ayaklı minareye neredeyse 100 metre yakınlıkta bir yerde iki polis memuru örgüt militanları tarafından öldürülmüştü. Ama bu aslında basit bir silahlı çatışma değil çünkü burada bunun altında çok ciddi bir ihmal de yatıyor. İki polis memurunu öldüren örgüt militanlarından bir tanesi 27 Kasım 2015'te yani Tahir Elçi'nin vurulduğu günden bir gün önce Diyarbakır'da Bağlar'da bir kadın doğum hastanesi önünde ve daha sonrasında Sur'da başka polis memurlarını da yaralamıştı. Ve daha sonrasında soruşturma sırasında öğreniliyor ki aslında bu örgüt militanlarından bir tanesi bir yıldır istihbarat tarafından dinlenmekte olan bir örgüt militanıydı. Ve o gün 28 Kasım tarihinde yani Tahir vurulduğu gün bir yıldır dinlenen ve daha öncesinde başka polis memurlarına da saldırı düzenleyen örgüt militanlarının Diyarbakır içerisinde o gün yaklaşık 9.2 kilometre boyunca polisler tarafından takip edildiğini ve istihbarattan diğer e, o operasyon sırasında bu örgüt militanlarını yakalamakla görevli olan operasyon da görevli olan e, polislere bir takım anonslar geçildiğini görüyoruz ve hem soruşturma dosyasına giren güvenlik kameralarını incelediğimizde hem de daha sonrasında ifadeleri alınan tanık beyanlarını, polis beyanlarını okuduğumuzda gördüğümüz şey tablo çok çarpıcı çünkü telsiz anonslarına baktığınız zaman ee, ve görüntülere baktığınız zaman polis memurları bu örgüt militanlarını takip ederken sürekli bir adrese gidiyorlar. Orada olmadıklarını görüyorlar. Sonra başka bir adrese yöneliyorlar. Ve bu anonslar sırasında sürekli şunu görüyoruz. Sanki e, bir taksinin içerisindeler, iki kişi var. O taksiyi durdurun ve kimlik kontrolü yapın. Yani bu anonslar sırasında hiçbir zaman şu söylenmiyor. İstihbarat dışındaki esas olarak takip etmekle görevli polislere... Ciddiyetle yaklaşmanız gereken bir durum var. Yani çelik yelek giyin. E, bir gün önce silahlı çatışma. E, evet, bir, bir gün önce, evet, yürümüş, iki girer, iki kere silahlı yürümüşler. çatışmaya girilmiş bir yıldır takip ediyoruz gibi ciddiyetle yaklaşılmasını gerektirecek bir bilgilendirme de bulunulmuyor. Zaten kamera kayıtlarından da görüyoruz e, örgüt militanlarını durdurma. <Gülüyor> Kırmak için taksiye yaklaşan polis memurlarının üstünde çelik yelek dahi yok. Ve çok amiyani bir tabirle alelade bir GBT sorgusu yapmaya gider gibi gidiyorlar. Oysa, Dolayısıyla, özür diliyorum. Hı -hı. Oysa zaten o günün koşullarında Diyarbakır'da çok ciddi güvenlik tedbirleri var. Evet. Polis her yerde hem kendisini hem de yurttaşı korumak evet. açısından e, büyük e, önlemler almış vaziyette. Ve bu istihbarata rağmen... Oradaki iki polis memuru bu kadar tehlikeli olduğu bir gün önceden izlenen kişilere yaklaşırken adeta onları kurban olmak için yaklaşıyorlar. Evet, yani gerçekten de bütün tanık beyanlarından ve görüntülerden bu sonuç çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Eğer gerçekten usulüne uygun bir şekilde o kişileri yakalamak için... Bir operasyon planlansaydı ve yine devletin Tahir Elçi'nin de bu konuda içtihadına çok önemli katkılar sunduğu şekilde operasyon nitelikli bir şekilde etkili bir şekilde yürütülseydi bugün hem o polis memurları hem de Tahir Elçi hayatta olabilirdi. Çünkü o polis memurları vurulduktan sonra örgüt militanları ellerinde silahlarla kaçmaya başlıyorlar ve kaçarken girdikleri sokak Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokak. Aslında polis memurları orada bir gün öncesinden dediğim gibi Baroya mesaj gidiyor e, polis memurlarına da şöyle bir genel talimat yazısı gidiyor deniyor ki Tahir Elçi ve Diyarbakır Barosu yarın dört ayaklı minare önünde bir basın açıklaması yapacak basın açıklaması sırasında sizin dikkat etmeniz gereken talimatlar bunlardır diye bir yazı gidiyor güvenlik ve o sırada gü evet güvenlik şube müdürlüğünden ve o sırada hem basın orada hem de e, kameraya çeken polisler ve takip eden polisler var, izleyen polisler var. Yine kamera kayıtlarından elimizde kalan en azından görüntüleri olan kamera kayıtlarından gördüğümüz ve yine tanık beyanlarından e, okuduğumuz üzere e, oradaki polis memurları bunu biliyor olmalarına rağmen sivilleri ani gelişen bir olay dahi olsa, hani sonuçta orada kimse elinde silahla iki militanın o sokağa girebileceğini tahmin edemeyecek bir durumda. Ani gelişen bir durum söz konusu. Fakat e, rastgele ateşler açıldı e, ve polislerin kendilerine söylenen talimatı yerine getirmeyecek şekilde e, yine bu polislerden bir tanesinin talimatı ifadesi bir şey. evet, evet. kendi başlarına göre hareket ettiklerine dair ifadeler var ve görüyoruz rastgele ateş açtıklarını kimin ateş açtığının bilinmediğini. Dolayısıyla sivillerin oradaki başta e, çünkü Orada pek fazla insan kalmıyor aslında Tahir Elçi ve birkaç kişi kalıyor. Oradaki sivillerin en az zarar göreceği şekilde bir operasyonda yürütülmüyor ve böylece ne yazık ki Tahir Elçi e, o sırada hayatını kaybediyor. Adli tıp raporlarına göre ve e, adli tıp uzmanı e, Profesör Doktor Ümit Biçer'in raporuna göre de zaten başından ensesinden giren kurşunla vurulduğu anda öldüyor ortaya. Ve belki de şunu da ifade etmek gerekiyor. Aslında Tahir Elçin'in yaptığı bu basın açıklaması avukatlık yasasının barolara verdiği insan haklarını, işte bu arada bir kültür varlığını evet. koruma konusunda etkin farkındalık yaratacak bir işlev yüklüyor barolara. Ve Tahir Elçin'in de o gün Diyarbakır'ın çok önemli tarihi zenginliklerinden biri olan dört ayaklı minareyle ilgili yıkılma, değiştirilme şeklindeki e, projeyi e, bunun yanlışlığını anlatmak için bir basın açıklaması evet. o gün. Ben de iddianameden söz etmek istiyorum. E, i̇ddianamede ikili bir ayrım yapılmış. Polis memurları hakkında taksirle ölme sebebiyet e, verme, üç polis memuru saptanmış e, bir PKK'lı olduğu söylenen kişi hakkında da ee, olası kasıtlı öldürme. Çok lirginç. Ee, polislerle ilgili olayı iddia makamı şöyle değerlendirmiş. Ee, Tahir Elçi'nin bulunduğu yöne doğru 3 polis memurunun ateş ettikleri amaçlarının kaçmaya çalışan silah kullanan terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek olduğu hı hı. mesleki tecrübe ve yetenekleriyle kaçan terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirecekleri ve bu olayda başka şahsa zarar vermeyecekleri İnanç ve düşüncesiyle hareket ettikleri, Tayyareçinin ölümünün ölümü neticesini istemedikleri evet. gibi bir değerlendirmesi var e, Cumhuriyet Savcılığının e, PKK e, militanı olduğu. Özür dilerim. O, oysa bu oysa hakikaten biliyorum. E, tabii. Ama e, mevcut fiili durum tam bunun tersini gösteriyor. İşte dünkü e, davadaki e, değerlendirmeye de ilgili de. E, dikkate almak için bu bilgiyi sundum. E, PKK üyesi olduğu iddia edilen kişiye gelince orada başka türlü bir değerlendirme yapılıyor. Onun da e, Tahir Elçi'nin bulunduğu yöne doğru e, silah çektiği, tayir Elçi'ye isabet etmiş olabileceği, onun silahından çıkan kurşunun değerlendirmesi yapılıyor. Olay yerindeki polislere ateş etmekle birlikte olayda sivil başkaca şahısların da zarar görme ihtimalini öngörmelerine rağmen iki, e, militanın hı hı. E, silah, silahla ateş etmeye devam ettikleri böylelikle ölüm neticesine kayıtsız kaldıkları. Evet. Şimdi aynı anda hem silah kullanan polis memurları var hem terör örgütü olduğu iddia edilen iki kişi var. Biri için başka bir hukuki değerlendirme biri için başka bir hukuki değerlendirme yapılıyor. Oradaki <gülüyor> sivillerin korunması ile ilgili <gülüyor> ve e, Tahir ölüyor. Tar, <gülüyor> Tahir'in kimseye direnmediği, kimseye saldırmadığı, silah kullanmadığı ortada. E, dolayısıyla bu değerlendirme bir sonraki konuşmamızda da etkili olacak diye bir hatırlatma yapmak evet, istedim. Evet, yani burada burada aslında e, Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı yer ile o günün Diyarbakır koşullarında güvenliğin de çok ciddi bir şekilde etkin olduğunu ve bu basın açıklamasının etrafında da güvenlik tedbirleri alındığını düşünürsek o güvenlik tedbirleri alan e, emniyet görevlerinin kolluğun aslında kendi korumaları altındaki kişiye doğru ateş etmeleri e, çok akla ve mantığa uygun gelmiyor. Konu... Çünkü diğer çatışmadan kaçan insanların zaten o polislerin güvenliği altında olan ve basın açıklaması yapan Tahir Elçi ve yönetim kurulu üyelerinin arasına girmeleri ve böylece polisin onları e, etkisiz hale getirmek için açtıkları ateşle Tahir vurulması ve ...bana hiç mantıklı ve fiili duruma uygun gelmiyor doğrusu. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Türkiye'ye karşı... Da verilen bu konuda çok fazla karar var. Ee, 1990'larda başlıyor. Hava ergi kararı bu konuda dönüm noktalarından bir tanesi. Ee, yakın zamanlarda verilen Subaşı ve Çoban Türkiye kararı da var. Başka kararlar da var. Ee, ya i̇ddianamedeki şey mesleki tecrübeleri gereğince bu neticeyi aslında istemediklerine dair böyle bir değerlendirme var ama ve hatta örgüt militanlarının bunu bilerek istediği yönünde az önce söylediğim ergi kararından subaşı çoban kararına kadar insan hakları mahkemesi şunu söylüyor ee, örgüt militanları buna dikkat etmeyebilir etmek zorunda da değiller ama polisler özellikle bu konuda eğitim alan tecrübeli olan bir de Diyarbakır gibi sürekli bu, bu tarz operasyonların yapıldığı ve güvenlik konusunda azami özemin özeminin mutlak suretle gösterilmek zorunda olduğu bir yerde e, polislerin zaten bunu yani sivilleri en iyi şekilde koruyacak şekilde organize olmalarının onlardan bekleneceğini söylüyor defalarca bu yönde verdiği kararlar var. Dolayısıyla aslında iddianamenin kendisi zaten CMK'nın 170. maddesine göre hazırlanmış bir iddianame değil o apayrı bir tartışma ama pek çok değerlendirmesi yönüyle aslında... Hem Anayasa Mahkemesi'nin hem de İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeriş yani içtihatlarının da aykırı değerlendirmeler içeriyor. Ve polis yasası 16. madde zor ve silah kullanmayı düzenliyor. Şimdi orada e, sırilleri koruma mantığıyla aslında kolluğun hareket etmediği ortada. E, bu PVSK'nın anayasaya aykırı olan e, 9. fıkrasına baktığımızda 8-9'u birlikte değerlendirdiğinizde diyor ki polise karşı bir kişi silahla e, saldırırsa polis doğrudan hedef gözetmeksizin hı hı. E, ateşli silahla yanıt verir. Yani siz polise taş dalsanız polisin size ateşli silahla e, bu saldırıyı etkisi kullanmak için e, silah kullanma hakkı var ve doğrudan diyor hedef evet. gözetmeksizin. Bu hem PBSK'da vardı hem de terörle mücadele yasasının biliyorsunuz. Ilk ikinci maddesinde vardı. Anayasa Mahkemesi iki defa her iki kanunda da bu yetkinin doğrudan he, e, hedef gözetmeksizin yani orantıyı orantı ve kademi ölçülülük kuralını ihlal etmesinden dolayı e, anayasaya aykırı olduğunu hı hı. söylemişti ve iptal etmişti. En son 99 tarihinde iptal etmişti. Ama 2007'de e, tekrar PVSK düzenlendiğinde yine hedef gözetmeksizin doğrudan e, şeyi getirildi normu getirildi ve polis eğitilirken de bu şekilde eğitiliyor demek ki evet. makken kararını da hatırlamak lazım. Orada eğitimdeki İhmali öldürmeye yönelik, etkisiz kılmaya yönelik, e, onun eylemini, direncini, saldırısını kırmaya yönelik değil. Ama öldürmeye yönelik eğitildiği için e, mahkumiyet gelmişti makken kararında evet. da. Türkiye'de de bu davanın nereye gideceğini bilmiyoruz ama en önemli noktası polisler silahlarını kullanırken orada bulunan sivilleri nasıl gözetiyorlar, hı hı. direnmeyi ve saldırıyı etkisiz hale getirirken e, doğrudan mı hedef, e, hedef gözetmeksizin mi ateş ediyorlar? Bunlar bu davanın en önemli tartışma noktalarını evet, noktaları oluşturacak herhalde. Peki ben benim Hanım'a şunu sormak istiyorum. E, bu cinayetten sonra evet ilk anda e, önemli bir takım bulgular e, kamuoyuna yansıtılmadan araştırılabilir. Yani hı hı. E, kolluk tarafından, savcılık tarafından bunlar araştırılabilir. Ancak geçen süre içerisinde hem bizim mevzuatımıza göre hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin normu ve sözleşmenin yorumunu yapan mahkeme kararlarına göre Tahir Açı ile ilgili etkin bir soruşturma yapılmış sayılır mı? Kesinlikle sayılamaz. Etkili bir soruşturmanın yürütülmüş olabilmesi için hem Anayasa Mahkemesi hem İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre bir kere soruşturmanın ivedi bir şekilde başlatılması, tarafsız ve bağımsız organlar tarafından yürütülmesi ve bunu bir amaç değil araç yükümlülüğü olarak söylüyor ama her durumda çünkü ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin bazen bulunamadığı da oluyor. Fakat faillerin tespit edilmesi ve e, herhangi bir hoşgörüye, müsamahaya ve Tahir Elçi'nin de hayatını adadığı e, cezasızlık olmaması için faillerin cezalandırılmasını sağlayacak bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söylüyor ve burada e, çok ciddi kriterleri var. Daha ilk andan itibaren ölü muayenesi, otopsi, olay yeri, kamera kayıtları, tanıkların şüphelilerin ifadelerinin alınması e, ailenin, avukatların bu soruşturma sürecinde aktif olarak yer alması. Keşif sırasında keşir, e, ailenin avukatlarının evet, bulundurulmaması, otopsi sırasında bulundurulmaması. Evet. Yani. Kamu denetimine açılması, soruşturmanın faillerin bulunması gibi pek çok konu başlığı var ve ne yazık ki bütün bu konu başlıklarında çok ciddi şekilde eksiklikler, hatalar ve ihmaller söz konusu. Dolayısıyla hani sadece bir başlıkta bir problem var diyemiyoruz. E, mahkemenin içtihatlarında etkili bir soruşturma için aradığı, neredeyse hani değerlendirmeye aldığı bütün kriterlerde Tahir Elçi dosyasında çok ciddi e, hatalar ve eksiklikler söz konusu. E, önce hani ilk yapılan işlem o olduğu için e, ölüm aynası ve otopsi işlemleri. Burada en kritik nokta failin de tespitini sağlayacağı için Tahir nasıl öldüğünü ve vurulma anını ve ölüm anını ortaya çıkartacak şekilde bir inceleme yapılması. Bu da, mermi çekirdeği bulunmamıştı evet. ama merminin giriş ve çıkış delikleri bile atışın yönünü belirlemek evet. açısından önemliydi ve hakikaten otopside bu keşifte mutlak surette ailenin avukatlarının e, da orada bulunması gerekiyor değil mi? Aynı mermi arada. çekirdeği bulunmamış. Biz giremedik. E, o zaman kim varsa orada avukat olarak giremediler ama Yapılan otopside mermi çekirdeği bulunamadı. Şimdi Behan Hanım sıra silahımız olacak herhalde. Evet. yer incelemesi de yapılamadığı için bulunamadı o evet. mermi. Ama otopsiyle ilgili yani ölüm sebebiyle ilgili şöyle bir e, eksiklik diyeyim artık e, ona. E, bir 19 Mart 2016 tarihli bilirkişi raporu var. Bir de 20 Haziran 2016 tarihli bir adli tıp kurumu raporu var. Her iki raporda da Tahir Elçin'in kim tarafından nasıl vurulduğu ve ölüm anına ilişkin olarak verilerin e, ben ve fiziken tespit edilemeyeceği söyleniyor. Ve bu raporlar gerekli incelemeler yapıldıktan belki hani aylar sonra hazırlanmasını gerektirecek ciddi bir e, veri olmasına rağmen e, birer gün sonra yani çok çok kısa bir süre sonra... E, hazırlanıyor, çıkartılıyor ve daha sonrasında... Bunda çok kısa ama soruşturmanın bütününde yıllara sahip, 4 evet, yıllık bir şey. Evet ve e, bütün bu süreçte hem daha öncesinde bahsettiğimiz adli tip uzmanı Ümit Biçer'in e, hem de 13 Aralık 2018 tarihli Forensic Architecture yani Londra merkezli adli mimarlığın e, raporuyla bu bulgular çürütülüyor ve Tahir Elçin nasıl vurulmuş olabileceğine dair bazı İhtimaller beliriyor fakat bu dosyanın en kritik olan ve bütün belki soruşturmaların ilk ve en kritik aşaması olan olay yeri incelemesi gerçek anlamda skandallarla dolu. Tahir Elçi vurulduktan sonra hemen o gün 28 Kasım 2015 tarihinde savcılık olay yerine gidiyor. Fakat bir anda silah sesleri duydukları çatışma başlayacağı endişesiyle bir güvenlik e, gerekçesiyle olay yerini terk ediyorlar. İki gün sonra 30 Kasım 2015 tarihinde tekrar olay yerine gidiyorlar. Birden 83'e kadar numaralar veriliyor e, oradaki delillere. Bir anda tekrar silah seslerinin geldiği gerekçesiyle dosyada ölüm anını aydınlatacak hiçbir e, yanı olmayan 1'den 43'e kadar numaralandırılmış deliller toplanıyor. Ondan sonraki 43'ten 83'e kadarki deliller orada olay yerinde bırakılıyor. Bu arada 42 numaralı delil alınmıyor. Orada bırakılıyor. Bir boş bir deforme olmuş bir mermi çekirdeği bulunuyor. O da orada alınmıyor. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla başında işte bir takım amirler o mermi çekirdeğine bakıyorlar. Fakat onu oradan almıyorlar. Niye? Bu, Bilmiyoruz neden olduğunu. Belki o Tahir'in Belki çıkandılar. evet Belki de gerçekten. Yani mermi çekirdeğin e, kovanda iz bulunuyor çekirdekteki çekirdekte iz bir silah tespit edilemiyor diye olmuş olabilir belki evet. ama. Sonra aylar geçtikten sonra 17 Mart ve 18 Mart'ta olay yerine gidiliyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu çünkü gerçekten görüntülerini de gördüğümüzde bizi dehşete düşüren bir andı. 30 Kasım 2015 tarihinde savcı ikinci kez olay yerine gittiğinde güvenlik gerekçesiyle oradan bir takım delilleri de almadan ve tam olarak o süreci tamamlamadan geri dönüyor. Evet, ben Fakat ben. 30 Kasım 2015 tarihi Diyarbakır Kaymakamlığı'nın sokağa çıkma yasağını kaldırdığı gün. Yani güvenlik gerekçesi olduğunu söylüyor savcılık fakat kaymakamlık evet, sokağa çıkma yasağını kaldırıyor. Ve o gün basına yansıyan şöyle görüntüler var. Bazı çocuklar ve e, insanlar olay yerine giriyorlar, olay yerinde yürüyorlar, geziyorlar. Yerde bulunan o 1'den 83'e kadar numaralandırılmış bulgular, mermi, çekirdekleri, kovanlar bunların el arabalarıyla taşındığını bazı çocuklar tarafından... E, görebiliyoruz. Bunların fotoğrafları basına yansıyor. Ve bütün bir soruşturma boyunca yani 5 yıl geçiyor neredeyse üstünden. Ee, 17 Mart 2020, 2016 tarihinde bir Olay yeri incelemesi yapılıyor birkaç ay sonra. Ee, orada cansız mankenlerle bazı keşifler yapılıyor. Tekrar fotoğraflandırma, haritalandırma vesaire. Ve orada şu söyleniyor. Ee, yaşanan terör olayları nedeniyle olay yerinin özellikleri büyük ölçüde kayboldu. O yüzden biz Tahir Elçin'in ölümünde neden olan mermileri falan da bulamadık. Zaten tespit etmek de mümkün değil deyip kapatıyorlar. Fakat soruşturma dosyasının hiçbir aşamasında savcılık... İnsanların olay yerine gidip gezebildiği, mermi çekirdeklerini el arabalarıyla toplayabildiği bir soruşturma sırasında nasıl bir güvenlik endişesi sebebiyle aylar boyunca bu delillerin toplanamadığına dair hiçbir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla burada olay yerindeki delillerin kaybolmasının ve Tahir ölümünün aydınlatılamamasının nedeni o dönem yaşanan terör olayları değil, bizzat savcılığın hiçbir gerekçe göstermeden bu bölgeye gidip inceleme yapmayı aylar boyunca reddetmesi. Dolayısıyla burada ilk ve en kritik aşama zaten yani olay yeri dediğimiz yer savcılık tarafından maalesef ki yok ediliyor. Ve sonra da sokağa çıkma yasağının kaldırılıp oradaki bütün bulguların, delillerin, izlerin olağan bir şekilde ortadan kaybolması, kasıtlı kasıtsız sağlayacağı bir şey yaratılıyor evet. idare tarafından ki e ondan sonra yapılan incelemenin elbette çok ciddi bir anlamı kalmış. Evet ve daha bence e, olay yerinin bu şekilde yok edilmesinden sonraki en e, önemli skandallardan bir tanesi de e, vurulma anını gösteren kamera kayıtlarındaki eksiklikler, kayıplar üç tane e, ölüm anını gösterdiğini düşündüğümüz üç tane görüntü var. Bir tanesi e, tam olarak dört ayaklı minareye gören Mardin kebap evinin kamera kayıtları. Mardin kamera, Mardin kebap evinin dört tane kamerası var. Bir, iki, üç ve dört numaralı kameralar. Birinci, ikinci ve üçüncü kamera hiçbir Sorun olmadan çalışmaya devam ediyor fakat ne hikmetse olay yerini gören yani dört ayaklı minareyi çeken dört numaralı kameranın çalışmayacağı tutuyor ve o görüntülerin olmadığı yani o sırada kameranın çalışmadığı mavi bir ekran olduğu görülüyor. İkincisi foto film şubenin e, çektiği görüntüler. Üçüncüsü de yine olay yerini gören PTT'nin kameraları. Fotofilm şubenin görüntülerinde 13 saniye, PTT kameralarında da 17 dakikalık bir kesinti var ve bu görüntülere baktığınız zaman diyor işte söyleyen çekim yapan polisler diyor ki o sırada çekim yapmaktan çıkmışım, sonrasında devam etmişim Neden? diyor. Neden? Ama yani görüntülere baktığınız zaman sanki Olmuş, e, kapatılmış gösteren... gibi yani gerçekten de o sırada daha doğrusu orada bir kesik varmış Kesiklikle. gibi anlaşılıyor görüntülere bakıldığında dolayısıyla bu üç müdahale edildiğini hissettiriyor izlediğiniz evet, zaman sürekli bakımdan avukatların e, bu, bu zamana kadar, e, bu beş yıl boyunca soruşturmayı kusursuz şekilde ve insanüstü gayretle e, yürüten meslektaşlarımız e, var. Onlar sürekli olarak e, bir takım taleplerde bulunuyorlar adli tıp kurumuna. Bu kesintilerin ortaya çıkartılması e, ve uzmanlar tarafından bir inceleme yapılması yönünde. Adli tıp kurumu evet burada bir kesinti var diyor ama kaybın neden olduğuna dair bir tespitte bulunmuyor. Bu tespitin araştırılması yönündeki avukat taleplerinin de ısrarla reddedildiğini görüyoruz. Zaten bu dosyanın en büyük eksikliklerinden bir tanesi şu, hiçbir zaman bu dosyada bir diğer e, olayların, soruşturmaların aksine bir gizlilik kararı yok. Hı. Fakat savcılık fiili olarak bir gizlilik kararı uyguluyor. Ve meslektaşlarımızın neredeyse dosyadan örnek alma, bilgi alma, o geldi mi bu geldi mi gibi soruları ya eksik hani birkaç tane evrak veriyor tamamını vermiyor bu şekilde yürütülüyor ya da hiç yerine getirilmiyor. Dosyanın neredeyse tamamı şu tarihte şu evrakların bize verilmesiyle ilgili talepte bulunmuştuk yerine getirilmedi tekrarlıyoruz diyen şeklinde. dilekçelerle dolu. Ee, o yüzden de hani hem ailenin hem avukatların kendisinin aktif olarak bu soruşturma sürecine dahil edilmedikleri sonucu da ve dolayısıyla çıkıyor. olayın aydınlatılmasına yönelik katkılarının engellendiği diyebilirim. Evet yani. ve şu da çok ilginç bence e, savcılık da ilk etapta yürüten e, ilk iki savcı çünkü sürekli de bir savcı ve başsavcı değişikliği oluyor bu dosyada Hı -hı. E, ilk iki savcının ısrarla şöyle talepleri var işte olay yerine ilişkin kameralar e, o sırada orada bulunan gazetecilerin kamera kayıtlarının gönderilmesini istiyoruz gibi ve buna rağmen yani savcılık ivedi olarak bunların temin edilmesini istiyor olmasına rağmen e, polisler tarafından bu bilgiler savcılığa gönderilmiyor ve savcılık sürekli olarak şu tarihte bir yazı yazmıştım yerine getirilmedi ivedi olarak yerine getirin diyor bu da şöyle oluyor diyelim ki 13 maddelik bir talep dilekçesi bir talepte bulunuyor savcılık. Onun içinden bir tanesi yerine getiriliyor. 12'si aylar boyunca yerine getirilmiyor ve savcılık defalarca ivedi olarak yerine getir, ivedi olarak yerine getir diye yazı yazıp bunun takibini yapmak zorunda kalıyor ve bir noktadan sonra bu takiplerin de yapılmamaya başlandığını görüyoruz dosyada çünkü bir cevap alınamıyor. Bir taraftan da böyle bir hani savcılığın da taleplerinin yerine getirilmediği ya da çok geç ve eksik olarak yerine getirildiği de bir dosya olduğunu Görüyoruz. Evet, yani bu e, soruşturma evresiyle ilgili e, ilk elden ve e, önemli olarak e, ifade edebileceğimiz eksiklikler ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelleyen e, kesintiler, e, bunları e, soruşturma evresinde yaşamışız, görmüşüz. Ee, ve sonra da nihayet dava açıldı. Ve bu davanın son soruşturma evresi dediğimiz, kovuşturma evresi dediğimiz evrede iddianamenin kabulünden sonra dün itibariyle yani 21 Ekim 2020 itibariyle başlayacaktı ve başladı. Ama bunu konuşmadan evvel bir müzik arası verelim. 95.0 Ekim. Hukuk güvenliğine Diyarbakır'dan bugün e, devam ediyoruz. E, avukat arkadaşımız Ben Ammoğlu, e, Aynur Tuncel ve Bahri Belen. E, eski Diyarbakır Barosu başkanlarından e, Tahir Elçi'nin, e, Diyarbakır'ın çok önemli e, kültür varlıklarından biri olan e, dört ayaklı minareyle ilgili basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma evresini ve buradaki eksiklikleri buradaki e, uzun süreli e, gecikmeyi e, özellikle Benamol'u arkadaşımız e, özetledi e, ve Tahir Elçi gibi e, özellikle e, siyasi cinayetlerde faili meçhul e, cinayetlerde e, görev almış bir arkadaşımızın e, adeta faili meçhul bırakılacak bir şekilde e, faillerinin soruşturması yürütülüp e, açılan davada dün e, duruşmaya başlandı. Duruşmada e, e, kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi ve sonra ee, yaşanan süreci bu sefer önce aynı anından dinleyelim. Sonra Benhan Bolu arkadaşım. E, tabii aslında bir sürprizle başladık duruşmaya. Çünkü duruşmadan iki gün önce 19'unda akşam üzere bütün avukatlara aynı anda Cumhuriyet Başsavcılığından tebligatlar geldi. E, bu arada 15 Eylül'de ikinci bir iddianame yazmış aynı Cumhuriyet Savcısı. Yine aynı PKK üyesi olduğu iddia edilen kişiyi e, fail tek şüpheli olarak göstermiş. E, polisleri bu sefer e, göstermemiş şüpheli ve yeni bir olayda eklememiş. Yani yeni bir fiil eklememiş. Suç oluştan yeni bir fiil yok. Sadece e, Tahir Elçi'nin e, öldürülmesi ve iki polis memurunun öldürülmesi e, iddiası var. Ama ilginç bir şey. Maktullerin ismi bile yazmıyor. Evet. Çok ilginç. Yani bir iddianamenin tarafları uyuşmazlığın taraflarını göstermesi gerekir ama tek özelliği şu yeni bir delile dayanıyor bu iddianame. Bir gizli tanık. Evet. Aslında dosyanın içinde olduğuna ilişkin bilgiler de var. Şimdi bir Hanım konuda da bilgi verecektir. Ama bir gizli tanıkla ilgili değerlendirme öne çıkılmak istenmiş. Bu gizli tanığın özelliği şu PKK militanı olduğu söylenen kişinin örgüt mensubu olduğunu biliyorum. Ve o tayireci ve iki polis memunu öldürmüştür dediğine ilişkin çok sınırlı bir Beyandan alıntı var. Şimdi bu beyan acaba ben oradaydım, gördüm gibi ayrıntılar mı içeriyor? Bana anlattı, duydum, hearsay, birine, birine anlattığını mı duydum? Yoksa bana mı anlattı diyor, bunu da bilmiyoruz. Ee, Özellikle buydu, biz şaşırdık kaldık. Hepimiz biliriz ki e, hakim fiille bağlıdır. İddianamedeki fiille bağlıdır ve faille bağlıdır. İddianamede gösterilen kişiyi, iddianamede gösterilen eyleminin suç oluşturup oluşturulmadığı ile sınırlı olarak yargılar. E, dolayısıyla e, savcının yaptığı hukuki niteleme ile bağlı değildir. Taksile mi öldürülmüş, e, doğrudan kasıtla mı öldürülmüş, öldürmemiş mi? Bunu mahkeme yapacağı yargılama sonunda ama delilleri değerlendirerek Hı -hı. E, belirleyecek. Burada ayrıca böyle bir iddianame yazılmasına e, gerek var mıydı? E, yoksa sadece ek savunma hakkı verilerek... Hı -hı. E, bu eksiklik tamamlanabilir miydi iddianamede bu gizli tanın özellikle delil olarak gösterilmesi Bu da çok önemli. Veyahut bir son... da bu iddianamenin usul evet. yasası 223'e göre reddi mi gerekirdi? E, tabii ki biz bunun şaşkınlığı ile ve yeni olmamış 15 Eylül'de olmuş evet. bu ikinci iddianamenin yazılması ve 21 Eylül'de de bir birleştirme kararı verilmiş. Demek ki bu arada iddianame kabul edilmiş. İddianamenin kabulünden sonra Cumhuriyet Savcısından da müthala alarak Tek iddianamenin üzerine açılan davayla bir birleştirme ve Birleştirme kararına bir ilginç durum da var. Bu gizli tanığın duruşma dışında dinlenmesine evet. de karar verilmiş. Bizlere de 10 günlük süre tanınıyor bizlere ve diğer ilgili avukatlara. 10 gün içinde sorularınızı hazırlayın, bize verin. Biz ona duruşma dışında sizden kaçırarak dinleyeceğiz. Ya. Bu zaten usulü aykırı ama bu şimdi gündemimizin dışında olsun. Yine duruşmada neler oldu sorusuna dönelim. E, duruşmada neler oldu? Duruşmada e, katılan, e, olmak isteyen Tahir Edeci'nin eşi ve iki erkek kardeşi, e, abileri Bir vardı. Bir çocukları e, yoktu belki çocuk ama çocukları adına, adına Ama adını Türkan, Türkan Hanım, Hanım oradaydı. E, biz, şimdi bizim usul yasamızda kovuşturma evresinde bağlılık ilkesi vardır. Yani soruşturma evresinde dağınıklık ilkesi vardır. Savcı ihtiyaç neyse onu yapar. İşlemde sıra yoktur ama kovuşturma evresinde bir işlem sırası vardır. Ve bize okulda şöyle öğretilir. İlk söz sanığın, son söz sanığın. E bu genel bir kuraldır. Ve işlem sırası da şöyledir. Önce yoklama yapılır ile beraber çağrılık işlerin geldiği anlaşılınca mahkeme tarafından kimlik tespiti yapılır ve mahkeme tarafından iddianamenin kabulü kararı okunur ki okuduğunuz mahkeme başkanı ve artık duruşma başlamıştır. Duruşma başladıktan sonra kimlik tespitinin ardından iddianame okunur. O da oldu Cumhuriyet Savcısına 3 Cumhuriyet Savcısı yani ilginç bir, bir, bir şekilde 3 Cumhuriyet Savcısı duruşmaya katılmıştı. Cumhuriyet Savcılarından biri özetledi iddianameyi. Ardından i̇ddiayı, da iddia, evet yani, o... yani iddianamenin e, belli kısımlarını özetledi. Anlaşıldı bir öldürme iddiası. Ardından hemen mahkeme sorguya geçmek istedi. Ve sevk üç sanığın da bağlandığını gördük. Halbuki biz duruşma aralığında sevkise karşı olduğumuzu, delillerin doğrudan evet. doğruluğu ikisi gereği tanığın güvenilirliğini test edebilmek için, mimiklerini, cihazlarına nasıl cevap verdiğini test edebilmek için ve doğrudan o an canlı soru sorabilmek için e, Segbis'ten vazgeçilmesini, Segbis olacaksa da büyük ekranların açılmasını terditli olarak istemiştik mahkemeden. Mahkeme sanki bu istemlerimiz yokmuş gibi doğrudan Segbis bağlantısına geçmek istedi. Bu arada e, ailenin avukatları katılma istemimiz var. Öncelikle niye katılmak istediğimizi ve... Mahkemenin e, dinlediği savcıların iddianamede ileri sürdükleri teze rağmen bireysel iddia makamı olan ailenin de bu olayı nasıl anladığına ilişkin tezini, olayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin anlatımını e, dinle, dinleme, ileri söyledik ve katılmadan sonra, katılma istemi alınıp katılma istemiyle ilgili karar verildikten sonra e, sanıkların sorgusunun yapılmasını istedik. Ama mahkeme o noktada bizim bu istemlerimizi, Kabul etmedi. Değişik avukatlar konuştular. Değişik şekillerde e, ileri sürdüler bu e, istemi. Mahkeme gereğini yapmadı. Bundan sonrasını sizlere anlattınız. Evet ben anladım. Yani gereğini yapmadığı gibi e, hem bence orada sembolik de bir anlamı olan e, Diyarbakır Barosu'nun şu andaki mevcut başkanı olan Cihan Aydın'ı ve 21 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Türkan Elçi'yi bu taleplerini dile getirdiği için duruşma düzenini bozmakla suçladı ve bir uyarıda bulundu. Tekrarlarsanız sizi atarım çıkartırım duruşma salonundan dedi. Bu tabii ki çok büyük bir e, hani hukuka aykırılığın ötesinde aynı zamanda insani olarak da mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını sorgulamamıza yol açan bir durum yarattı. E, bu sebeple zaten reddi hakim talebinde bulunuyor. Oldu. Mahkemede şaşırtıcı bir şekilde bunu bir üst mahkemeye göndermeye karar verdi ve e, şu anda daha sonrasında tabii üst mahkemenin kararına göre belki başka bir duruşma tarihi verilebilir ama 3 Mart 2021 tarihine bu şekilde duruşma ertelenmiş oldu. Şimdi reddi hakim talebiyle Hı. ilgili doğrusu ben e, mahkemenin Hı. bunu e, işte geri çevireceğini ve duruşmaya devam edeceğini düşünüyordum. Uzatmaya matuf falan o, uzatmaya neden? matuf diye ama zaten duruşmada e, soruşturmanın mi? uzun süre sürmesi sonrası e, Tahir Alçi, e, ailesinin ve avukatlarının e, yargılamayı uzatmak gibi bir niyetlerinin olamayacağı ve e, aslında gerçeğin ortaya çıkması için çaba sarf edildiği ifade edildi. E, sonuçta mahkeme e, bunu 11 ağır cezaya gönderdi. E, red konusunda karar vermek için. Eğer zaten heyette 3 hey. kişi daha olsaydı hı hı. E, o zaman bu duruşmaya katılan başkan ve üyeler red istemi konusundaki görüşlerini o diğer üyelere bildirecekler ve yine 10 ağır cezanın hı hı. Evet, diğer 3 heyeti karar verecekti. Şimdi bu kararı vermek üzere 11 ağır dosyayı gönderdi. Tabi 11 ağır cezanın vereceği kararı da 12. ağır ceza mahkemesinde itiraz hı hı, imkanı edilebilir. doğacak. Evet. Fakat e, benim e, hakikaten dün e, beni inciten e, en önemli şey e, bu süreçte yani usulü taleplerin yaşamsallığı ve e, hiçbir şekilde segris kayıtlarında sanıklarının yüzünün bile görünmediği, evet. hatta orada olup olmadıkları mahkeme başkanının ısrarlı kim var orada ses geliyor mu uyarılarına rağmen duyulmadığı ve orada bulunan kişilerin sanıklar olup olmadığı nedeniyle ortaya çıkan gerginliği yumuşatmak için Kürkan Hanım'ın söz alması, ve onun çok kısa bir açıklamayla durumu e, izah etmek için çaba sarf etmesinin e, duruşmadan çıkarılmayla tehdit ediler e, veya tehdit anlamında bir usuri yaptırım uygulanacağı söylenilerek engellenmesi hakikaten incitici bir şeydi e, Türkan Hanım'la ilgili. E, e, mahkeme duruşma hazırlığında ciddi hatalar e, evet. ya da ihmaller içinde artık kasıtlı mı değil mi bilemiyoruz zaman gösterecek. Çünkü bir tanık Elazığ'da polisleri kastediyorum evet. zaten PKK militanı olduğu söylenen kişi firari. 2015'ten beri kendisine ulaşılamamış Hı -hı. bir kişi Elazığ'da polis memurlarından bir kişi Hatay'da bir kişi de Malatya'da şimdi şunu fark ettik avukat arkadaşlarımızın müdahalesiyle bu kişilerin bulunduğu Asya ceza ya da ağır ceza odalarında oradaki mahkemelerin Hı -hı. odalarında hakim yoktu. Ve e, bu kişilerin kimliklerinin kimin, kimler tarafından saptandığı belli değildi. Yani yazı işleri müdürü mü yapmış, zabıt katibi mi, mübaşir mi? Yoksa o yapılmış da arka odada oturan hakime e, onaylatılmış mı? değil. Şimdi bizim yasamıza göre sorgudan önce sanığın kimliğini mahkemenin, hakimin kendisinin ee, yine zabıt katibinden ve mübaşırdan yardım alarak, kimliğine bakarak, beyanını alarak, nüfus kaydıyla mukayese ederek değerlendirmesi lazım. Bir kere oraya sanık diye gelen kişilerin kimliklerinin Saftanıp saftanmadığı, kimler tarafından saftandığı da anlayamadık. İkincisi çok küçük bir, nedir boyutları ben anlamam televizyonun yani boyutlarından. Yani bir cep telefonu, cep telefonu videosu gibi küçük görüntüler var. Yani cep telefonu yani şey. ben onların inçlerine özellikle çok küçük bir e, televizyonu Mahkeme Başkanı'nın arkasına yukarıya bir yere koymuşlar. Çok çok büyük bir mahkeme salonu. Biz baktığımızda... Sa e, savcılar göremiyor zaten. Avukatlarında... Savcılar bu tarafta, savcılar göremiyor. Mahkeme Başkanı'nın önünde bir ekran var. Bir de arkasında bir ekran var ama arkadaki ekran her evde olan küçük orta boy bir bilgisayar. Dolayısıyla biz çok uzaklarda, Bir de pandemi yüzünden de aralıklarla oturduğumuz için karşıya baktığımızda bir kara kutu görüyorduk. Yani 1980'de küçük bir televizyon görüyorduk ve o televizyonda ben 3 tane renk görüyordum. Yeşil, mavi, evet. turuncu. Bunların biri Hatay, biri Elazığ, biri Malatya'ymış ama orada bir nokta görüyordum. Yani bir yüz bile görmüyordum. Adamın kaşını, gözünü, burnunu, paçasını, kolunu, elini görmüyordum. Mahkeme başkanının Hı -hı. da görmesine Hı -hı. imkan yok. Ama kim olduğunu bilmediğimiz, orada gerçekten bir insan mı var, bir ses mi var, bir manken mi var? Gerçekten olabilir? sanık mı var yoksa başka birisi mi var? Evet, dün meslektaşımızın da söylediği gibi. Yani, ikiz kardeşini mi getirdi, amcasının oğlunu mu getirdi? Çünkü bil, bil, bilmiyoruz. Bir polis midir? Başka da bir polis midir orada? Avukatları orada yoktu yanlarında. Hani o, o yüzden hiç bilmediğimiz bir tabloyla karşı ve, karşıya kaldık. Ve esasen hı hı. tam da bu tabloyu hı hı. Aynur Hanım'ın sanıkların kimliğinin belirlenmesiyle ilgili net bir şekilde ifade ettiği durumu mahkeme başkanı da tespit etmişti. Evet, ya hocam. orada salonda hakim var mı? Hakim var mı diye ısrarla sordu. Cevap ve yani. bunun cevabı alınamadı. Daha sonra ara verildik ve aradan döndükten sonra bu sanıkların kimliklerinin tespiti ya da ifadelerinin alınması sırasında hakim yoktur diye bunun usule uygun olmadığını ifade eden başkan birdenbire bu ihtiyaçtan, bu usulü eksiklikten vazgeçip sorgulara devam etmek istedi. İşte bunun üzerine, bu tutum üzerine. Hatta kendisiyle çelişen tutum üzerine ve de sanıkların savunmalarının sağlıklı alınabilmesi bakımından kamusal iddia makamı savcıların iddianameyi özetlemesinin ardından bireysel iddia makamı suçtan zarar görenlerin de olayı ve suçlamaları açıklamasına izin vermemesi artık mahkemenin objektif ve tarafsız olmadığı konusunda ciddi bir kuşku yarattı. Ve de e, ailenin avukatları, müdahale avukatlar, e, başta mahkeme başkanı ve bu kararlara oy birliğiyle iştirak eden diğer üyelerin tarafsızlıklarını yitirdikleri verdikleri karar ve duruşmayı yönetim biçimleriyle taraflı, tarafsız olmadıkları konusundaki kanaatleri üzerine işte 25. maddeye göre kendilerini reddetmek istediklerini ifade ettiler. Bunun için bile söz verilmedi, ısrarla evet. bunun için bile söz verilmedi. Oysa ceza yargılamasında hatta diğer yargılama usullerinde Usule ilişkin talepler öncelikle dinlenir ve karara bağlanır ama bu konuda yani sizin bu uygulamanızın verdiğiniz kararların duruşmaya yönetim biçiminizin artık taraflı olmadı, tarafsız olmadığınız e, durumuna ilişkin talebimiz var. Sözünü bile söz vermemekle ve e, avukatları hatta duruşmada bulunan bütün ailenin avukatlarını duruşma dışına çıkarmakla. Tehdit etti adeta mahkeme başkanı. Ee, ama sonuçta avukat arkadaşlarımızın ısrarla 25. maddeye bakın. 25. maddeye bakın. 25. madde diyor ki red sebepleri varsa hakimi sanıkların sorgusundan önce yapılır diyor. Ee, lafı üzerine heyetteki üyeler de başkan da kanuna açıp baktılar. 25. madde normunu, metnini okuduktan sonra da söz vermeye başladılar ve söz sonrası da avukat arkadaşlar görüşlerini açıkladılar. Nihayet bir karar verildi ama görünen o ki 4 yılı aşkın süredir yürütülen soruşturmada gösterilen aksamalar, özensizlikler ve dikkatsizlikler ve bir baro başkanının öldürülmesi konusunu ciddiyetsiz bir şekilde yürütülen soruşturma adeta koğuşturmada da devam edecek. izlenim bir yarattı. Bir şey ekleyebilir miyim? Evet. E, bu aslında duruşmadaki bu genel tablo bu 5 yıllık sizin az önce söylediğiniz gibi soruşturmanın bir yansıması. Yapılan ilk açıklamalardan bu yana failler sanki örgüt militanlarıymış gibi anlattı. E, gibi bu varsayım üzerinden hareket ediliyor ve hani sanki polislerin burada hiçbir e, şüphesi şüphe altında değillermiş gibi bir soruşturma yürütülüyor. Bu Forensic Architecture'ın 13 Aralık 2018 tarihli raporunda militanlar bu suçu işlemiş olamaz, Tahir onlar onları öldürmüş olamaz raporu olmasaydı eğer bu iddianame belki hiç hazırlanamayabilirdi. Yani bu rapordan... O sonra evet 3 yıl 1 ay geçtikten sonra ancak bir şüpheli olarak ilk defa ifadeleri alınabiliyor ve ölümden 4 yıl 6 ay sonra iddianame hazırlanıyor. Ve burada hani bu zamana kadar şüpheli olarak ifade ifadelerin alınması talepleri bile bu zamana kadar hep reddediliyor. Dolayısıyla aslında e, Soruşturma boyunca nasıl olsa örgüt militanları yapmıştır varsayım üzerinden yapılan hareketin bir sonucu olarak polisleri beraat ettirmeye yönelik bir iddianame ve onun duruşmaya yansıması. Evet galiba süremiz Süre, doldu. doldu. Evet. Ee, bu konuyu tekrar konuşacağız. Çünkü bu konu yani Türkiye'de bu cezasızlık... E, uygulamalarının e, devamı niteliğinde e, bir e, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini gösteriyor. Bunun da önlenmesi açısından çaba sarf edilecek. Biz bir başka programda daha bunu konuşacağız. Bütün herkese e, e, hukuk güvenliği olan günlere e, günler diliyoruz ve Ben Anmolu arkadaşımıza da programa katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.